This is the Australian embassy in Jakarta, the Indonesian capital, and work is underway here night and day to transform this place into a real fortress. In front of me, this is the Australian embassy a real fortress. of the Australian the is to a real the a In the is a In this is a of a Aşırı görüşlülerin radikal İslam'ın hala tehdit oluşturduğunu hatırlatan bir yer. Bu programımızda dünyanın en büyük Müslüman ülkesinin aşırı görüşlüleri ve şiddeti yenerek modern, demokratik bir Müslüman ülke olup olamayacağını inceleyeceğiz. 2004 Eylül'ünde Avustralya Büyükelçiliği'nde patlayan bomba 11 kişinin ölümüne neden oldu. Elçinin sözcüsü Mübarek kendi vatandaşlarının böyle bir şey yapabileceğini kabul etmekte güçlük çekiyor. It was not clear to me immediately whether it was an earthquake or a bomb explosion or ilk önce deprem mi oluyor bomba mı patladı yoksa kıyamet günü mü geldi anlayamadım. Öylesine aniden öyle beklenmedik biçimde oldu ki bu tam bir şok geçirdim diyebilirim. Ben dahil Endonezyalı herkes için zor bir durum bu. Amaçlarının ne olduğunu anlayamıyoruz. O bakımdan bir vatandaş olarak polisin kapsamlı bir soruşturma yapmasını ve sonuçları açıklamasını beklemekten başka yapabileceğim bir şey yok. Gerçekten de bu saldırı Endonezya açısından çok hassas bir döneme rastladı. Nüfusu 220 milyon olan bu koca ülke, Tam da yeni devlet başkanını seçmeye hazırlanıyordu. Onlarca yıldır süren diktatörlükten sonra önemli bir adımdı bir başka değişti. Sonunda oylama barış içinde yapıldı. Ama bu bomba Endonezya'daki genç demokrasinin önünde hala çok büyük sorunlar olduğunu gösteriyordu. Endonezya'nın en önemli bölgesi Java Adası. İslam öncesi kültürün çok yaygın biçimde hissedildiği bir bölge burası. Java'da Yogyakarta kentindeki otelime vardığımda Eski Java Müzesi ile tanıştım. Müslüman tüccarlar buralara 700 yıl önce ulaştığı zaman Hinduizm ve Budizm buraya çoktan yerleşmişti. Ve yüzyıllardır Endonezya'da İslam diğer kültürlerle karışarak zengin bir kültür oluşmasına katkıda bulundu. Müslüman geleneklerini temsil eden kurumlardan biri de ülkenin en eski ve en ılımlı Müslüman örgütü olan Muhammediye. Bu örgütün merkezi Jogjakarta'da. Muhammediye bu ülkede Müslüman halkın uyanışında temel rol oynamıştır. Bunu söyleyen Muhammediye örgütünün eski başkanı ve bölgedeki halkın baba gözüyle baktığı Amin Reis. 1912'de Jogjakarta'da. Muhammediye 1912 yılında Jok Jakarta kentinde kuruldu ve ulus çapında bir örgüte dönüştü. Ulusumuzun toplumsal, dini ve eğitim faaliyetlerine hizmet verdi. Muhammediye çok sayıda Endonezya devlet başkanı, başbakanı, bankacı, Müteşebbis, ne isterseniz çok etkili kişiler yetiştirdi. Ya, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben. Muhammediye hükümetten bağımsız bir kuruluş ama 35 milyon üyesi olan ve çok geniş bir okul, sağlık ocakları ve vakıflarıyla dev bir ağ oluşturmuş. Bir yerde kocaman bir Müslüman defah devleti oluşturmuşlar kendi içlerinde. Ayrıca Endonezya'da demokrasi için verilen uğraşta da önemli bir rol oynadı bu kuruluş. Amin Reis, dini hoşgörünün şart olduğunu düşünen bir kişi olarak bu ılımlı Müslümanlık anlayışının ...Endonezya'da azınlıkta olan radikalleri gölgede bıraktığını söylüyor. Aslında şanslıyız diyebilirim. Çünkü radikalizme pek rağbet yok bu memlekette. Tabii çok az sayıda radikal ve kökten dinci ögelerin barındığı yerler var. Ama inanın bana Endonezyalı Müslümanların %98'i, %99'u oldukça ılımlı kişilerdir. Hiçbir zaman kökten dincilikle ilgileri olmamıştır. Bu Muhammediye Kız Okulu'ndaki bir sınıfta gördüğüm öğrencilerin bağnazlıkla hiç mi hiç alakaları yok. Adının Sülam olduğunu söyleyen genç kıza kaç yaşında olduğunu sordum. 17 yaşında olduğunu söyledi. Okulu bitirince ne yapacağını sorduğumda da onun yanıt vermesini beklemeden bir başkası evlenecek, evlenecek derken Sülem hayır üniversiteye gideceğim diyordu. The... Yes, the... yes, Merin, Merin. <gülüyor> Endonezya türü bir eğitim istiyorsanız işte buyurun. Bu genç kızlar tertemiz mavi üniformaları ve beyaz başörtüleriyle birbirlerine çok benziyor. Hepsi de neşeli. Bol gürültü yapan ve hiç de dindar bir Müslüman genç kız görüntüsüne uymayan kızlar. I like music, see, but I am... Uh... You want to be pop star, like like Madonna? Uh, no, I, uh, I don't like Madonna, but I like... Uh, it is Safana, uh... <gülüyor> Nasir. shit. There's a If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul. Burası birçok bir kişinin kuş. kafasındaki Müslüman okulu in görüntüsüne in uymuyor belki. BBC. Okulun öğrencisi kızlar bana nasıl ilgi gösterdiler anlatamam. Londra'da olup bitenleri benim ne iş yaptığımı öğrenmek istediler. BBC'yi uzun uzun sordular. Bu İslam okulu Endonezya'daki on binlerce medreseden sadece biri. Ama bunun gibilerinin yanı sıra çok daha radikal görüşlülerin egemen olduğu medreseler de var Endonezya'da. Şimdi küçücük bir köyü, Nugriki köyüne giden daracık yolda ilerleyen bir otomobildeyim. Bu köy dünyaca ünlü şimdi. Nedeni de radikal İslam fabrikası diye nitelenen, ...ve radikal görüşlü Müslümanları yetiştirdiği iddia edilen Nugriki okulunun bu köyde bulunması. Günlerce uğraştıktan sonra kendileriyle görüşebilmem için bana bir randevu verdiler. Şimdi okulun müdürüyle görüşmek için beni ufak bir bekleme odasına aldılar. Görüşmeyi beklediğim kişinin adı Vahyuddin. Okulun kurucusu olan Ebu Bekir Beşir'in yakın arkadaşı. Ebu Bekir Beşir, Bali'de 200'den fazla kişinin öldüğü bombalı saldırılarla ilintili bulunarak, Mart ayında mahkum edilen kişi. Ebu Bekir Beşir, Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki bir mahkeme tarafından, 2002 yılında Bali'deki bombalı olaylarla ilintisinden dolayı ve Cemaati İslam'a adlı radikal İslamcı grubunun lideri olduğu için suçlu bulundu. Vahid görüşmemizde, Önce kendisine okuluyla elintili olarak şunu sordum. Batıda bazı hükümetler, belki sizin bölgenizde de bazıları okulun kapanmasını istiyor. Ne dersiniz buna? Eğer böyle bir niyetleri varsa çok ciddi bir şey bu. Bu okul kanunlara uygun biçimde kuruldu. Gerekli ruhsatlar sağlandı. O yüzden okulu kapatmaları için hiçbir sebep yok. Bu İslam'a hakaret olur bence. Ebu Bekir Beşir bu okulu kurduğundan beri kendisini çok alçakgönüllü bir kişi olarak gördük. Kendini İslami eğitime adamış bir insan o. O bakımdan birileri çıkıp da onu terör yanlısı hareketlerle ilintilendirmek isterse buna şiddetle karşı olduğumuzu söyleyelim. Biz bu görüşleri paylaşmıyoruz. Bizim onun hakkında tüm bildiklerimiz şiddete karşı olduğuna işaret ediyor. The accusation against this school is that some of the students who've graduated from here were bu okula yapılan suçlamalara göre okuldan mezun olan bazı öğrenciler belli saldırılara karıştı. Örneğin Bali'deki bombalama olayına dediğim zamanda şu yanıtı veriyordu Wahyuddin. Kalaupun ada mungkin alumni tadi yang mungkin di mezunlarımızdan bazılarına karşı bu tür olaylara karıştıkları suçlaması yapılıyorsa tek söyleyebileceğim şey şu. Bu öğrenciler okulu bitirdikten sonra yurt dışında örneğin Pakistan'da veya başka yerlerde okumaya gitmişlerdir. 11 Eylül'deki saldırıyı Do you condemn Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırıyı yeriyor musunuz? Bali'deki bombalama eylemini yeriyor musunuz? Genel olarak böyle eylemlerin bizim görüşlerimize uymadığını söyleyeyim. Çok fazla masum insan kurbanı oldu bu saldırılarda. Size daha açık biçimde sorayım. Bu saldırıların sizin görüşlerinize uymadığını söylüyorsunuz. Bunları yeriyor musunuz? ''Böyle saldırılara karşı mısınız?'' dediğimde de yanıtı şu oldu Vahyuddin'in. Biz İslam'da cihatın anlamına açıklık getirmeye çalışıyoruz. Terör eydemleriyle savaş söz konusu olunca bizim değişimimizle dumana değil ateşe bakmak gerek. I'm listening to your answers very carefully and what I'm hearing is that you justify Yanıtlarınızı dikkatle dinliyorum ve bana öyle geliyor ki siz bu saldırıları haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz, bu saldırıları yermiyorsunuz. Verdiğiniz açıklamalarda saldırıların haklı gerekçeleri gibi görünüyor. Böyle acı anda, apa, namanya, menilai Sizin görüşünüz bu. Ama burada iki taraf olduğunu söylemek gerek. Nasıl oluyor da Amerikalılar Müslüman kadınları ve çocukları öldürebiliyor? El Kaide ile hiçbir ilgisi olmayan masum insanları yani. Valideki bombalı saldırılar Batılıların çıkarlarını hedef alıyordu. Bu saldırıların kurbanlarının çoğu da Batılılardı. Bu benim böyle saldırıları yermediğim anlamına gelmez. Ama bu bir etki ve tepki süreci. Gördüğünüz gibi Japonların çıkarları hiçbir zaman hedef alınmadı. Birçok ülkede katı tutumlu İslamcılarla görüştüm. Ama şimdi olduğu gibi sanki bir duvara konuşuyormuş hissine kapılmadım. Fakat ne kadar sorularınıza yanıt vermekten kaçınırlarsa kaçınsınlar, Endonezyalı radikaller... ...aslında şaşırtıcı biçimde açık faaliyet gösteriyor. Ne kadar açık biçimde faaliyet gösterdiklerini Jakarta'ya döndükten sonra anladım. Geçen yıl Ramazan ayında kent, gece kulüplerinde ve barlarda meydana gelen bir dizi olayla sarsıldı. Cuma akşamı sıradan bir akşam gibi eğleniyorduk. Saat 8 sularında polis içeri girdi ve İslami Savunma Cephesi üyelerinin yolda olduğunu söyledi. Bu cephenin üyeleri Ramazan ayında hiçbir yerde alkolli içki içilmesini istemiyor. Bu kadının anlattığına göre polis söz konusu kişilerin geleceğini biliyordu. Bundan sonraki programımızda Cemaati İslami'nin Endonezya hükümeti içinde yarattığı sorunları. Ve aşırı görüşlerin direnişine rağmen, ülkede siyasi reform ve toplumsal uzlaşma çabalarını irdeleyeceğiz.